Vatalayların faaliyetleriyle ilgili on yıllık kayıtlar, kendilerine az tuhaf bir yaşam sürdüren, Mayıs harifesi ve Otlaklar Gecesi'nin müşteriyle nasıllaşmış marazi bir toplumun genel yaşamından ayırt edilemeyecek bir yaşam kayıtlarıdır. Yılda iki defa, Sattin Elhil'in tepesinde ateşler yakarlar, bu arada dağdan gelen gümbürtüler, daha da şiddetlenirdi ve tenha çiftliklerinde yaz-kış, tuhaf ve meşhur işler ceryan ederdi. Zamanla ziyaretçiler, bütün aile alt kattayken bile kapalı üst kattan sesler duyduklarını söyler oldular. Ve bir inek ya da boğanın ne kadar çabuk kurban edildiğine ya da kurban edilmesinin ne kadar uzun süre sarsaklandığına şaştılar. Hayvanlara karşı eziyet önleme cemiyetine şikayet edileceği yolunda söylentiler çıktıysa da hiçbir şey olmadı. Çünkü damiçiler dış dünyanın dikkatini üzerlerine çekmekten hiç hoşlanmazlar. 1923'te Wilbur zekası, sesi, boyu posu ve sakallı yüzü ergin bir insan izlerini bırakan 10 yaşında bir çocuk olduğunda, Eski evde ikinci bir düngarlık faaliyeti başladı. Bu faaliyetin tamamı kapalı üst bölümde ceryan ediyordu ve dışarı atılan kereste parçalarından insanlar, genç adamla dedesinin yukarı kattaki bütün bölmeleri yıktıkları, hatta tavan arasında kaldırarak zemin katla çatı arasında kocaman bir boşluk oluşturdukları sonucunu çıkardılar. Binanın ortasından çıkan büyük bacayı da yıkmış, yerine paslı soba boruları döşemişlerdi. Bu olaydan sonraki baharda ihtiyar Vataley, giderek artan sayıda çoban aldatanın geceleri penceresinin altında cıvıltamak üzere soğuk Pınar Vadisi'nden geldiğini fark etti. Bu duruma çok fazla önem veriyora benziyordu. Özburnun dükkanında vakit öldürenleri artık zamanın gelmiş olduğunu sandığını söyledi. Şimdi tam olarak soluk alıp perişme uyarak ötüyorlar, dedi. Ve sanıyorum ruhumu kapmaya hazırlanıyorlar. Ruhumun çıkacağını biliyorlar. Iskalayacaklarını da sanmayın. Bildiğiniz gibi çocuklar mevta olduğumda ruhumu ya ele geçirirler... Ya da geçiremezler. Ele geçirirlerse gün ışığınce dek şakıyip gülerler. Yok eğer beceremezlerse pısıp kalırlar. Bazen onlarla peşinde oldukları ruhlar arasında cenk olduğunu düşünüyorum. 1924 yılının Lamaz gecesi, Elasbordli Doktor Hutton geriye kalan tek atını karanlıkta sürüp. Osborn'un köydeki dükkanına gelen ve oradan telefona eden tarafından acelece çağrıldı. Doktor, ihtiyar Vataley'i çok kötü durumda buldu. Kalbi tekliyor, sonunun pek uzak olmadığını haber veren hırıltılarla soluk alıp veriyordu. Şekilsiz Albino kızıyla tuhaf sakallı torunu yatağın başucunda beklerken, Üst kattaki boşluktan kıyıya çarpan dalgaların ritmik seslerini akla getiren rahatsız edici sesler işitiliyordu. Ama doktor esas olarak dışarıdaki susmak nedir bilmeyen gece kuşlarından rahatsız oldu. Sanki büyük bir çoban avlatan ordusu, ölmek üzere olan adamın hırıltılı soluk alıp vermeleriyle ahenk içerisinde ebedi mesajlarını tekrarlayıp duruyordu. Doktor Huckton, bölgenin tamamı gibi kendisinin de acil bir çağrıya bu kadar gönülsüz yanıt vermiş olmasını, tekinsiz ve doğa dışı hem de haddinden fazla olduğunu düşündü. Saat bire doğru ihtiyar vatalayın bilinci yerine geldi, torununa birkaç kelime etmek için hırıltılarına son verdi. ''Daha çok yer lazım, Billy, daha çok.'' Sen büyüyorsun ve şey de büyüyor. Çok geçmeden sana hizmete başlayacak evlat. Bütün eserlerin 751. sayfasında bulacağın uzun ilahiyle yok Sotota giden kapıları aç ve hapishaneye kibrit çak. Havalardan gelecek ateş şimdi onu yakamaz. Besbelli adam akıllı delirmişti. Dışardaki çoban aldatan sürüsünün uzaklardan gelen gürültülere uyarak değişen tempoya göre çığlığını ayarladığı kısa bir sessizlik anından sonra ihtiyar birkaç laf daha etti. Düzenli besle onu, veli miktarını takma kafana ama yerine sığmayacak kadar da hızlı büyütme çünkü bölmeleri patlatır. Ya da sen yok Soto'da açılmadan önce dışarı çıkacak olursa, her şey biter, bir şeye de yaramaz. Sadece ötelerden gelenler onu çoğaltıp çalıştırabilir. Sadece onlar, eskiler, geri dönmek istiyorlar. Ama daha fazla devam edemedi. Nefes almaya çalışarak ağzını açıp kapatmaya başladı yeniden. Ve laminya öyle bir çığlık attı ki çoban aldatanlar hemen bu değişimi uydular. Bir saatten fazla değişen bir şey olmadı. Sonra gırtlaktan son sesler de döküldü. Kuşların şamatası yerini fark edilmeden sessizliğe terk ederken Doktor Hutton donuk göz küreleri üzerindeki büzüşmüş göz kapaklarını aralayıp baktı. Laminya'ı çıkırdı. Tepelerin hafif gümpürtüsü uzaktan uzağa iştirilirken, Wilbur kıkırdadı. Onu ele geçiremediler, diye mırıldandı kalın, boğuk sesiyle. Wilbur o sıralar, kendi tek tarafı alanında da olsa, tam bir alim olmuştu ve yazışmaları nedeniydi. Eski zamanların nadir, ve yasak kitaplarına muhafaza edildiği uzak yerlerdeki kütüphanelerin yöneticilerince hayli tanınıyordu. Wilbur, Dammit civarında gitgide daha fazla nefret edilen ve korkulan biri haline geldi. Çünkü ortadan kaybolan bazı gençler konusunda kuşkular gelip kapısına dayanıyordu. Ama gerek korkutarak, gerek dedesinin zamanındaki gibi düzenli bir şekilde ve giderek artan miktarda sığır satın almayı harcanan o eski zamanlardan kalma altın stoğunu kullanarak her zaman bu soruşturmaları kapatmasını bildi. Şimdi fazlasıyla olgunlaşmış bir görünüşe sahipti. Normal bir ergenin boyu posuna erişmişti ve daha da uzayacağa benziyordu. 1925'te bir gün Biskatonik Üniversitesi'nden haberleştiği bir bilim adamından aldığı bir çağrı üzerine suratında şaşkın bir ifadeyle ve sapsarı bir benizle kalkıp gittiğinde boyu 2 metre 6 santimdi. Bütün yıllar boyunca Wilbur, eciş büzüş albini annesine giderek artan bir küçümsemeyle davrandı. Sonunda da Mayıs arifesinde ve hortlaklar gününde onun kendisiyle birlikte dağa gitmesini yasakladı. Ve 1926'da zavallı yaratık Mehmet Bishop'a ondan korktuğunu söyledi. Bildiğim kadarıyla onun hakkında size söyleyebileceğimden daha çok şey var Mehmet, dedi. Ve bugün neredeyse benim bile bilmediğim bir şeyler var. Tanrıyağında olsun ki ne istediğini biliyorum ne de ne yapmaya çalıştığını. O hortlaklar günü tepeden gelen gümbürtüler her zamankinden güçlüydü. Ve Sentinel Hill'de de her zamanki gibi ateş yandı. Ama halkın dikkatini daha çok Vatadayların karanlık içerisindeki çiftlik evleri civarında toplanmışa benzeyen olağanüstü gecikmiş kocaman bir çoban ata tam sürüsünün ritmik çığlıkları çekti. Gece yarısından sonra, tiz ötüşleri bütün kırları dolduran cehennemi bir kahkahaya dönüştü ve şapak sökene kadar da dinmedi. Sonra, acelece havalanıp, gitmekte tam bir ay geciktikleri güneye doğru hızla uçarak gözden kayboldular. Sonraları, bunun ne anlama geldiğini tam olarak kimse çıkaramadı. Kırsal alanda yaşayanlardan ölen kimsenin varlığı bilinmiyordu. Ama zavallı Lavinia'yı, eciş bücüş Alvino'yu bir daha gören olmadı. 1927 yazında Wilbur, çiftlikteki barakalardan ikisini onardı ve kitaplarıyla eşyalarını bu barakalara taşımaya başladı. Kısa bir süre sonra Earl Sawyer, Özborn'un dükkanında vakit öldürmekte olanlara, Watadayler'in çiftliğinde yeniden marangozluk faaliyetlerinin başlamış olduğunu söyledi. Wilbur zemin katın kapısını ve bütün pencerelerini kapalı tutuyordu. Görünüşe göre dedesiyle birlikte dört yıl önce üst katta yaptıkları gibi evin iç bölgelerini kaldırıyordu. Barakalardan birinde yaşıyordu ve Soyu onun alışılmadık derecede kaygılı ve ürkek göründüğü fikrindeydi. İnsanlar genellikle annesinin ortadan kaybolması ile ilgili bir şeyler bildiğinden kuşkulanıyordu. Evin civarına şimdi nadiren yaklaşan oluyordu. Milibur'un boyu artık iki on beşe ulaşmıştı ve duracağı da benzemiyordu.